Euzu billahi mineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim İnnel hamdelellahi nahmedu ve nestaînuhu ve nestağfiruh ve naûzu billahi min şurûri enfüsina ve min seyyiâtı amalina. Men yehdihillahu fele mudille ve men yudlil fele Ve eşhedü en la ilâhe illallah vahdehu la şerike ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resûlüh Emme ba'd Fe inne estaga'l hadîs kitaballah ve hayral hidi Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem. Ve şerrül umuri muhtesatuha ve külle muhtesetin bid'a ve külle bid'atin dalale ve külle dalaletin fînnar. Geçtiğimiz hafta kıyasla ilgili dersimiz olmuştu. Bugün de inşallah taklidin zemmedilmesi hakkında geçen haftaki konuyla bağlantılı bir konu. Öncelikle taklidin genel olarak İslam aleminde getirdiği olumsuzluklara bir iki örnekle başlayalım. Dımaş kadısı Muhammed bin Musa el-Balasaguni el-Hanefi Hicri 506 yılında vefat etmiştir. Bu kadı Hanefi kadısı şayet yetkim olsaydı Şafii'lerden cizye alırdım demiştir. Bunu İbn Hacer el Askalani Lisanul Mizan isimli eserinde naklediyor. Yine meşhur Hanefi fıkıh kitaplarından Merakül Fehah isimli eserin 21. sayfasında bir suya hayvan düşer de ölürse ve o suyun tadını acılaştırırsa bu su köpeklere atılır veya Şafiiilere satılır şeklinde e, bir görüş nakletmiştir. Yine e, i̇bn Nüceym ismiyle meşhur, Bahrur-Raiq isimli eserin sahibi olan Hanefi fakihi, Ebu Suud el-Hanefi'den, meşhur müfessir Ebu Suud'dan, Hanefilerle Şafiilerin evlenmesine engel olan bir fetvayı, ehli kitaba benzeterek hafiflettiğini, yani Şafilerin ehli kitaba benzetilerek Hanefilerden kız alabileceğine dair bir fetva verdiğini nakletmiştir. Ebu'l Hasan el-Kerhi Hanefi fakihlerinden Ebu'l Hasan el-Kerhi şöyle diyor: Asabımıza yani Hanefilere muhalif her ayet veya her hadis ya tevil edilmiştir ya da mensuhtur. Böylelikle sahih naslarla amel etmenin önünü Yine Es-Sabi Celale'in haşiyesinde sahabeye ve sayı hadise veya ayete uygun olsa bile dört mezhepten çıkan kimse sapık ve saptırıcıdır. Bu onu küfre götürür. Kitap ve sünnetin zahirini almak küfrün asıllarından bir asıldır demiştir. Bunu Celale'in haşiyesinin üçüncü cildinde söylüyor başlıklar halinde taklidin bu ümmete getirdiği zararları özetleyecek olursak, Sahih nasların tahrifine yol açmıştır. Sahih hadislerle ameli iptal eden zayıf hadislerin yayılmasına sebep olmuştur. Hile-i şer'iye adı altında hile kapısının açılmasına sebep olmuştur. Toplum hayatında fırkalaşmaya insanları götürmüştür, Müslümanları. Sünnetle amel edenlerle muharebeye sebep olmuştur. İslam'a yeni girmek isteyenlere mezhep taklidi engel teşkil etmiştir. Ve Allah hakkında ilimsiz konuşmaya sebep olmuştur. Tabi bu başlıklar daha da artırılabilir belki biraz daha dikkatli düşünülürse. Allah Azze ve Celle Nahil Suresinin 25. Ayetinde Kıyamet günü kendi günahlarını tam olarak bilgisizce saptırdıklarının günahlarını da kısmen yüklenmek için bunu söylerler. Bilesiniz ki yüklendikleri ne kötü bir şeydir buyruluyor. Bu ayette iki konu, iki mesele konu edilmiştir. Birincisi, insanları saptıranların saptırdığı kimselerin veballerini yüklenmeleri. İkincisi ise, Sapıtan kimselerin ilimsiz olarak fetva veren bu kimselere uymalarıdır. Bu uyan kimselerine mesul olacağı bildiriliyor bu ayette. Çünkü onların günahlarından bir kısmından denilmiş, bunlar günahsızdır denilmemiştir. Ahzab suresinin 67. ayetinde Ve yine derler ki, Rabbimiz, biz kendi liderlerimize ve büyüklerimize itaat ettik. Onlar da bizi doğru yoldan saptırdılar. Evet, bunu diyenler ateşte evrilip çevrilen kimselerdir diye ayetin bir öncesinde 66. ayette bu şekilde belirtiliyor. Taklit bir başkasının şahsi görüşünü delil olmaksızın, nastan bir delil olmaksızın alıp kabul etmektir. Böyle yapan kimseye usul ıstılahında mukallit, taklit eden denilir. Fıru'da yani ameli konularda alimin görüşünü taklit eden bir kimse bu alimin, bu meselede kitap ve sünnetten dayandığı delili bilerek ona tabi oluyorsa bunda beis görülmemiştir. Buna binaen, bu, konu, bu açıklamalara binaen şu iki ayeti düşünmek gerekiyor. Birincisi, eğer bilmiyorsanız zikir ehline sorun. Enbiya suresi 7. ayet. Genelde bu ayeti taklidi savunan kimseler, taklidin caizliğini savunan kimseler delil getirirler. Şayet Kur'an-ı Kerim'de taklidi reddeden, haram kılan diğer ayetler olmasaydı e, haklılık payları olurdu. Ama en bariz örneklerinden birisi taklidin haramlığını, Tevbe suresinin 31. ayetidir. Bu ayette onlar Allah'ı bırakıp hahamlarını, rahiplerini ve Meryem'in oğlu Mesih'i kendilerine Rab edinmişlerdir buyruluyor. Bu ayeti kerimeyi Nebi Aleyhisselatü Vesselam şöyle açıklıyor. Ayette geçen rab edinmeyi onların şahsi görüşleriyle helal dediklerini helal, haram dediklerini haram olarak bilmek. Demek ki herhangi bir kimsenin şu helaldir, şu haramdır deyip de kitap ve sünnetten delil getirmediği yerde o görüşünü körük körüne alıp kabul etmek onu rab edinmeye götürebilir. Dolayısıyla Allah azze ve celalinin Nahil 43 ve Enbiya suresi 7. ayetinde geçen eğer bilmiyorsanız zikir ehline sorun emri zikir ehlinden neyi sormamız gerektiğini açıklıyor bize. Zikir ehlinden yani Allah'ın indirdiği zikir olan kitap ve sünnetin ehlinden, ilim ehlinden Allah ve Rasulünün hükmünü yani delil delili sormamız emrediliyor. Taklit iki sebepten kınanmıştır. Birincisi Böyle bir kimse şahsi görüşü bir ilim kabul ederek amel etmiştir. İkincisi, Kur'an ve sünnetten bir delile dayanıp dayanmadığını bilmediği şahsi görüşle amel etmiştir. Çünkü o sadece şahsi görüşü taklit ediyor ve bu şahsi görüşün rey ilmine göre sahibi hata üzerindeyken mi yoksa isabet etmişken mi olduğunu da bilmeden taklit ediyor. Muhakkak ki. Rey ilminin de ehliyanında bir takım kuralları vardır. Kim bu kurallara uygun hareket ederse, reyinde isabetli kabul ederler. Kim de hata ederse, reyinde hata etmiştir derler. İki şekilde, her iki şekildeki hareket de zulmet üzeredir, batıldır. Ataları taklit, hakkında, ataları taklit etmenin kınanması hakkında, Kur'an-ı Kerim'de birçok ayetten örnek olarak, Bakara suresinin 170. ayetinde, onlara Allah'ın indirdiklerine uyun denildiği zaman, hayır biz atalarımızı üzerinde bulduğumuz şeylere uyarız demektedirler. Ya ataları hiçbir şeyi akıl edememiş ve doğru yolu da bulamamış idiyseler, buyruluyor. Zuhru suresinin 23 ve 24. ayetlerinde, senden önce de ey Muhammed, biz bir ülkeye herhangi bir uyarcı gönderdiğimizde, onların varlıklıları da hemen biz atalarımızı bir din üzerinde bulduk. Şimdi biz de onların izine uyuyoruz derlerdi. Uyarıcı da onlara, size atalarınızı üzerinde bulduğunuz dinden daha doğrusunu getirmiş olsam da mı? der. Onlar da, biz sizinle gönderilen dini tanımıyoruz ki? derlerdi. Lukman suresinin 21. ayetinde, onlara Allah'ın indirdiğine uyun denildiği zaman, hayır biz atalarımızı üzerinde bulduğumuz şeye uyarız derler. Şeytan onları alevli ateşin azabına çağırmış olsa da mı onlara uyacaklar? Evet, Kur'an-ı Kerim'de bu manada birçok ayet-i kerimeler vardır. Bu ayetler her ne kadar kafirler hakkında inmiş olsa da, bunlarla Allah Teala'nın indirdiğinden uzaklaşıp, geçmişlerin sözlerini tercih eden kimseyi kınamak kastedilmiştir. Bazı kimseler bu tür ayetleri söylediğimiz zaman, bu ayetler kafirler hakkında inmiş ayetlerdir. Siz nasıl bunları Müslümanlara delil olarak getirirsiniz diyorlar. Biz de cevap olarak deriz ki burada kınanan bir durum var. Yani daha önceki kavimler Allah'ın indirinden başka bir şeye uyunca onlar kötü oluyor. Fakat bu ümmet Allah'ın indirinden başka bir şeye uyunca caiz mi oluyor? Bunu sormak lazım. Kaldı ki Allah Resulü Aleyhissat ve Tevbe Suresi'nin 31. ayetini ashabından Adi bin Hatin anh'e okuyarak sakındırmıştır. Ayetin lafzı nuzul sebebinden daha geniş kapsamlıdır. Ve usul ilmine göre ayetin nusul, nuzul sebebinin hususiliği, özelliği değil, lafzın genel oluşu muteberdir. Kim Allah azze ve celle'nin kendisine şeriat kıldığı şeyden uzaklaşır ve atalarının üzerinde bulunduğu şeyi bu şeriata tercih ederse, bu ayetlerin genel manasının hükmü altına girer. Taklidin zemmedildiğine, kötülendiğine dair delillerden birisi de İsra suresinin 36. ayetidir. Bilmediğin şeyin ardına düşme, zira kulak, göz ve kalp bunların hepsi de ondan sorguya çekilecektir buyuruluyor. Mukallid kimse ise bilmediği şeyin arkasına düşmüştür. Yine Araf suresi 3. ayetinde, Rabbinizden size indirilene uyun. Onun dışındakileri dostlar edinip de onlara uymayın. Zaten ne kadar da az öğüt alıyorsunuz buyuruyor. Taklitçi, Allah Azze ve Celle'nin indirdiğini ona tabi olacak derecede bilmez. Bilakis o, şahsi görüşe tabi olmuştur ve uyduğu şahsi görüşte Allah Azze ve Celle'nin indirdiğinin dışındadır. Zaten ümmet arasında gerek itikadi, Gerekse fıkhi fırkalaşmalara baktığımız zaman hepsinin de kökeninde akıl vardır. Bir kısmı aklı din edinerek itikatta sapmalar göstermişken bir kısmı da fıkhi konularda kıyası, şahsi görüşü din edinerek değişik yollara sapmışlardır. Nitekim Allah Azze ve Celle Nisa suresinin 82. ayetinde Eğer o Allah'tan başka birisinden gelmiş olsaydı onun içinde pek çok çelişki bulurlardı buyruluyor. Demek ki ihtilaf Allah'tan gelen bir şey değil, insanlardan, bizlerden kaynaklanan bir şeydir. Mukallid, taklit ettiği kişinin şahsi görüşüne sarıldığı zaman, bu hareket Allah Azze ve Celle'nin hakkında söylemediği bir şeyi uydurmak ve Allah Azze ve Celle ile Resulü sallallahu aleyhi ve sellemden başkasına müracaat etmek olacaktır. Bu hususta Ara Suresi'nin 33. ayetinde şöyle buyruluyor: Yine de ki, Rabbim ister açığı olsun, ister gizlisi olsun, ancak kötülükleri, günahı, haksız yere baş kaldırmayı, hakkında hiçbir delil indirmediği bir şeyi Allah'a ortak kılmanızı ve Allah'a karşı bilmediğiniz şeyleri söylemenizi haram kılmıştır. Nisa suresi 59. ayetinde de: "Ey iman edenler, Allah'a itaat edin, Peygamberi ve sizden olan Peygamber'e itaat edin ve sizden olan emir sahiplerine de. Eğer bir şeyde anlaşmazlığa düşerseniz, Allah'a ve ahiret gününe inandığınız takdirde onu Allah'a ve peygamberine arz edin. Bu netice itibariyle daha hayırlı ve daha güzeldir. Aleyküm selam ve rahmetullah. Ahzab suresi 67. ayetinde Ve yine derler ki Rabbimiz biz kendi liderlerimize ve büyüklerimize itaat ettik. Onlar da bizi doğru yoldan saptırdılar. İbn Abdilberrahimeullah şöyle diyor. Allah Azze ve Celle taklidi zemmederek bir ayette şöyle buyurmuştur. Onlar Allah'ı bırakıp hahamlarını, rahiplerini ve Meryem'in oğlu Mesih'i kendilerine Rab edinmişler. Halbuki onlar da tek bir ilaha ibadet etmekten başka bir şeyle emrolunmamışlardı. Zira ondan başka ilah yoktur. O onların şirk koştuklarından münezzehtir. Bu ayetin tefsirinde Huzeyfe radiyallahu anh ve diğer bazı sahabelerden nakledilmiştir ki, onlar Allah Azze ve Celle'yi bırakarak papaz ve rahiplerine bir takım ibadetleri onlar için yapmak suretiyle ibadet etmemişlerdir. Fakat bu papaz ve rahipler kendilerine bazı şeyleri helal, bazı şeyleri de haram kıldıklarında onlara uymuşlar, tabi olmuşlardır. Adi bin Hatim radiyallahu anh, bu ayet hakkında yani Tevbe suresi 31. ayeti hakkında Allah Resulü aleyhissalatü vesselama dedi ki Muhakkak ki biz onlar Rabler edinmedik. Bunun üzerine Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, Onlar, Allah'ın haram kıldığını helal, helal kıldığını haram kıldıklarında onlara itaat etmiyor muydunuz? İşte bu onlara ibadet etmektir buyurmuştur. Bu hadisi Ahmed bin Hanbel ve Tirmizi rivayet etmiştir. İbn Abbil Ber, bunları naklettikten sonra şöyle diyor. İşte bunlar ve benzerleri hakkında Allah Azze ve Celle şöyle buyurmuştur. Bu Ayetler Bakara 166-167. Ayetleri Yine o zaman peşlerinden gidilenler azabı görüp peşlerinden gelenlerden kaçıp kurtulmuşlar, kendileriyle aralarındaki münasebetler kesilmiş ve peşlerinden gidenler keşke bizim için dünyaya bir defa daha dönüş olsaydı da onların bizden kaçıp kurtuldukları gibi biz de onlardan kurtulsaydık derler. İşte Allah onlara amellerini üzerlerine yığılmış pişmanlıklar halinde böyle gösterecektir. Fakat onlar ateşten çıkacak değillerdir. Enbiya suresi 52 3. ayetinde şöyle buyrulur. İbrahim, babasına ve milletine bu tapınıp durduğunuz heykeller nedir demişti. Babalarımızı onlara tapar bulduk cevabını vermişlerdi. Kur'an-ı Kerim'de bunun gibi taklidi kötüleyen birçok ayet-i kerime vardır. Alimler bu ayetleri taklidin batıl olduğunu ispatlamak maksadıyla delil göstermişler ve ayette geçen kimselerin kafir olmaları bu ayetleri delil göstermelerine mani olmamıştır. Çünkü uyarı, onlardan birinin inkarı, diğerinin imanı yönünden değildir. Buradaki uyarı, ancak dinde mukallit için hiçbir ruhsat olmadığı halde başkalarını taklit edenler içindir. Zira mukallit bir kimseyi delilsiz taklit ederse kafir olur, bir başkasını taklit ederse günaha girer, bir diğerini de taklit etse o yüzden hata eder. Bunlardan her biri delilsiz olarak taklit etmelerinden dolayı kınanmışlardır. Yani neticesi itibariyle ya küfre götürür, ya günaha götürür, ya da hataya götürür. Taklit sonucunda meydana gelen günahlar farklı olsa da, bu noktada hepsi bir güne benzemektedir ve hepsi kötülenmiştir. Allah Azze ve Celle Tevbe suresinin 115. ayetinde Allah'ın Sakınacakları şeyleri kendilerine açıklamadıkça bir kavmi doğru yola ilettikten sonra sapıklığa düşürmesi olacak iş değildir. Allah her şeyi hakkıyla bilendir Buyruluyor. i̇bn Abdilber Rahimallah diyor ki, taklit bütün bu zikrettiklerimizle batıl olduğuna göre kendisine teslim olmak gereken usule teslimiyet icabet ed icab eder. Bu usul, bu esaslar kitap ve sünnet ve her ikisine uygun manada olan icma delilidir. Ali radıyallahu anh de şöyle demiştir. Sizi bazı kimselerin yaptığını sünnet edinmekten sakındırırım. Çünkü bir kimse cennetliklerin amelini işler, sonra Allah azze ve celle'nin kendisi hakkında ilmine döner de, bu sefer cehennemliklerin amellerini işler ve cehennemlik olarak ölür. Yine bir kimse cehennemliklerin amelini işler, daha sonra Allah azze ve celle'nin kendisi hakkındaki ilmine döner, bu sefer de, cennetliklerin amellerini işler ve cennetliklerden uzak olarak ölür. Bu da şahısları taklit etmeyi kınayan rivayetlerden birisidir. Aleykümselam ve rahmet. İbn Mesud radıyallahu an şöyle der. Sizden biriniz dininde bir kimseyi taklit etmesin. Zira o iman etmişse iman etmiş, küfür etmişse küfür etmiş olur. İlle de birine uyacaksanız, ölmüş olan sahabelere uyunuz. Zira hayatta olanın fitneye düşmesinden emin olunamaz. Bütün bu anlattıklarımız, manasını anlayan ve doğru yola hidayet edilen kimseler için taklidin sakıncalarını ortaya koymaktadır. İbn Abdilber şöyle devam ediyor. İlim ve görüş sahipleri dediler ki, ilmin hududu iyice açıklamak ve bilinen şeyleri olduğu gibi idrak etmektir. Kime bir şey iyice açıklanmışsa artık onu biliyor demektir. Onlar, mukallidin ilmi olmadığında ittifak etmişlerdir. Taklid ile söz söyleyene, niçin taklid ile söz söyledin ve bu hususta selefe muhalefet ettin diye sorulur. Halbuki onlar, geçmiş alimleri taklit etmemişlerdir. Eğer, taklit ettim çünkü ben Allah Azze ve Celle'nin kitabının manasını bilmiyorum, Rasulünün sünnetini de tespit etmiş değilim. Halbuki taklit ettiğim kimse bunu biliyor, böylece ben de benden daha alim bir kimseyi taklit etmiş oluyorum derse, ona denilir ki, Alimler, kitabın manasından ve sünnetin anlatılmasından dolayı herhangi bir şeyde icma etmişlerse, bu konuda şüphe yoktur. Fakat o alimler, taklit ettiğin şeyde ihtilaf etmişlerse, bir kısmını bırakarak diğerlerini taklit etmekte senin delilin nedir? Onların hepsi de alimdirler ve belki de sözünden uzaklaştığın kimse, mezhebinde gittiğin kimseden daha alimdir. Günümüzde Ebu Hanife şu meselede şöyle demiştir, bu meselede şöyle demiştir denilerek sadece bir mezhep, sadece bir alime bağlı kalınma ve dolayısıyla onu din edinme söz konusu haline gelmiştir. Halbuki İmam Şafii de, İmam Ahmed bin Hanbel de, Abdurrahman el-Evzayi de, İmam Malik de Müslümanların alimidir. Biz bunların ilim olarak getirdiği şeyleri, getirdikleri delilleri, Allah ve Resulünden getirdikleri delilleri alırız, hangisi açık delillerle ortaya koymuşsa ona tabi olmak gerekir. Eğer ben onun doğru olduğunu bildiğim için taklit ettim derse ona şöyle cevap verilir. Bunu kitap, sünnet yahut icmadan bir delille mi anladım? Şayet evet derse iddia ettiği delil sebebiyle taklit etmiş olur ve kendisinden delil istenir. Eğer onu benden daha alim olduğu için taklit ettim derse denilir ki, senden daha alim olan herkesi taklit et. Çünkü elbette senden daha alim olan pek çok kimse bulacaksın. O halde taklit ettiğin kimseyi tahsis etme. Yani taklidi sadece buna has kılma. Aleykümselam ve rahmetullah. İbn Abdilber bundan sonra şöyle devam ediyor. Peki, hali böyle olan bir kimsenin, Allah Azze ve Celle'nin dinindeki şer'i konularda sıhhatini bilmediği, ve o hususta delil olmayacak bir söz ile fetva verip de insanları namusa, te namusa tecavüzü mübah görülmesine, kanların dökülmesine, kölelerin ele geçirilmesine, malların sahiplerinden çıkıp başkalarına verilmesine sevk eden bir kimseyi taklit etmesi caiz olur mu? Hem de bu fetvayı, bu fetvayı veren kişinin hem hata hem de isabet edebileceğini bilip dururken, eğer fer'i meseleleri ezberlediğinden dolayı, Asıl ve manayı bilmediği halde fetva vermesini caiz görüyorsa, onu genel olarak herkesin aciz görmesi gerekir ki, bu da cehalet, Kur'an-ı Kerim'e karşı gelmek, muhalefet olarak, kitap ve sünnete muhalefet olarak kendisine yeter. Evet, İsra suresi 36. ayetinde, Bilmediğin şeyin ardına düşme, zira kulak, göz ve kalp bunların hepsi de ondan sorguya çekileceklerdir, buyruluyor. Araf suresinin 28. ayetinde, onlar bir kötülük yaptıkları zaman babalarımızı bunun üzerinde bulduk, Allah da bize bunu emretti demektedirler. Ey Muhammed! Onlara de ki, Allah kötülükleri asla emretmez. Siz Allah'a karşı bilmediğiniz şeyleri mi söylüyorsunuz? Alimler, iyice açıklanmadıkça ve yakinen bilinmedikçe elde edilen bir şeyin ilim olmadığında ittifak etmişlerdir. Hatta, bu bir zandır ve insan için zan hakkın yerine geçmez. Taklidin zararı hakkında çeşitli milletlerin, alimlerinin arasında herhangi bir ihtilaf yoktur. Yine taklitçinin alimlerden olmadığı da ilim ehlinin ittifakıyla ortaya konmuştur. Müzeni Muhtasar adlı eserinin baş taraflarında şöyle diyor. Bu kitabı Şafii'nin ilminden ve taklit hakkındaki sözünün manasından özetledim. Maksadım, şafii'nin ilmini ve sözünün manasını bilmek isteyene bunu okumak ve şafii'nin kendisini ve başkasını taklit etmeyi yasakladığını ilan etmektir. Ta ki bu öğrenmeye istekli kimse artık bundan sonra dinine dikkat etsin ve kendisi için ihtiyatlı davransın. İbni da Ahmet bin Hanbel'in şöyle dediğini e, naklediyor. Ne beni... Ne Malik'i, ne Sevri'yi, ne de Evzai'yi taklit etme. Fakat onların aldığı kaynaktan al. Yine Ahmet bin Hanbel şöyle der. Bir adamın dininde insanları taklit etmesi anlayışının kıtlığındandır. Bişir bin Velid, Ebu Hanife'nin meşhur talebesi Kadı Ebu Yusuf'tan Ebu Hanife'nin şöyle dediğini naklediyor. Hiç kimseye nereden... Hangi kaynaktan alıp söylediğimizi bilmedikçe, bizim söylediğimizi söylemesi helal olmaz. Aynı şekilde Şafii'den sahih olarak nakledilen bir sözde Ebu Hanife şöyle demiştir. Bir kimse Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetinden birini öğrendikten sonra artık onun o sünneti hiç kimsenin sözüyle terk edemeyeceği hususunda alimler ittifak etmişlerdir. Yine Ebu Hanife'den tevatürle nakledildiğine göre o şöyle demiştir. Bir mevzuda sahih bir hadis varsa, benim sözümü duvara çarpın. Cafer el-Firyabi, İmam Malik'in şöyle dediğini rivayet ediyor. Kim Ömer bin Hattab'ın sözünü İbrahim el-Nehai'nin sözünden dolayı terk ederse, onun tevbe etmesi istenir. Ona denildi ki, bu söz yani Nehai'den nakledilen bu söz Ömer radıyallahu anh'den de rivayet edilmiştir. Bunun üzerine İmam Malik şöyle dedi. O halde Malik'in tevbe etmesi gerekiyor. İmam Malik Rahimeullah, Ömer bin Hattab radiyallahu anh'ın sözünün terki hakkında bile böyle söylediğine göre, kitap ve sünnetin terki hakkında acaba ne derdi? İbn Abdilberi diyor ki, Asılları muhafaza edip onlarla ilgilenmeye özen göster. Şunu iyice bil ki, Kur'an ve sünneti muhafaza etmekle meşgul olan, fukahanın sözlerine bakıp bunları iştihatlarına yardımcı, tetkik yollarına anahtar, birçok manaya yorumlanabilen, kapalı ifadeleri tefsir olarak gören, mutlaka bağlanılması gereken sünnetleri taklit edercesine, imamlardan herhangi birinin birini üzerinde hiç düşünmeksizin taklit etmeyen, alimlerin meşgul olduğu sünnetleri ezber ve anlama içinden uzak kalmayan, araştırma ve anlamalarda onları takip eden, yaptıkları çalışmalardan dolayı onlara şükranlarını sunan, çoğunluğu oluşturan doğru görüşlerden dolayı da onları takdir eden, ancak kendilerini görmedikleri gibi onlarda hatalardan uzak görmeyen kişi Selefi Salihi'nin yoluna tutunmuş, doğru yolu bulmuş ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetine ve sahabelerin yoluna tabi olmuştur. Ancak kendisini araştırmalardan uzak tutarak söylediklerimizden yüz çeviren, sünnetlere muhalif davranan, kendi bakış açısıyla bunları değerlendirmeye çalışan hem kendi sapmış hem de başkalarını saptırmıştır. Bütün bunları bilmeden fetvaya kalkışan kişi de daha da kör, yolca daha sapıktır. Taklitçiler arasında yaygın olan bir vehim var. Bu da onların mezheplerinin muhalif olduğu sünnetlere tabi olmalarına engel olmaktadır. Bu vehim, bu kuruntu, sünnete tabi olmak mezhep sahibinin hatalı olmasını gerektirir şeklindeki zandır. Hatalı olmak da onlara göre imamı tanetmek, tenkit etmek manasına gelir. Eğer Müslümanların bir ferdini tanetmek caiz değilse onların imamları nasıl tanetilebilir? Bunun cevabı şu. Böyle bir düşünce batıldır. Sebebi de sünnet fıkğından uzak dur uzak olmaktır. Yoksa akıllı bir Müslüman böyle bir söz söylemez. Kaldı ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Hakim hüküm verirken, istiad eder de isabet ederse, ona iki ecir vardır. Hüküm verirken, istiad eder de hata ederse, ona da bir ecir vardır. Bu hadis, bu düşünceyi reddetmekte ve açık bir şekilde şunu ifade etmektedir: Birinin filan kişi hata ettiği sözünün şer'i manası bir sevap aldı demektir. Kendisini hatalı gören kişiye göre o ecir almış oluyorsa, onu hatalı görmekle, ona tahnedittiği e, vehmi nasıl düşünülebilir? Şüphe yok ki bu vehim batıldır ve bu düşüncenin sahibi kişi bunu hemen terk etmelidir. Yoksa Müslümanları taan eden kendisi olur. Hem de herhangi bir ferdi değil, sahabileri, tabiini ve ondan sonra gelen büyük imamları tağan etmiş olur. Çünkü biz yakinen biliyoruz ki bu yüce zatlar birbirlerini hatalı görüyorlar, birbirlerinin görüşlerini reddediyorlardı. Şimdi aklı başında olan birisi şunu söyleyebilir mi? Onlar birbirlerini tan ediyorlardı. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, Ebu Bekir anh'ın bir rüya yaptığı yorumda hatalı olduğunu söyleyip şöyle demiştir. Yorumunun bir kısmında isabet ettin, bir kısmında hata ettin. Peki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bu sözüyle acaba Ebu Bekir anh'ı taan mı etmiştir? Bunun kötü neticelerinden biri de, bu düşüncedeki insanları mezheplerine muhalif olan sünnetlere tabi olmaktan alıkoymuş olmasıdır. Çünkü onlara göre sünnete tabi olmak imamı tan etmek demektir. Halbuki sünnete muhalif de olsa ona tabi olmak ona saygı duymak ve ihtiram göstermek demektir. Bu yüzden bu vehmi tanıdan kaçınmak için imamlar taklit etmekte ısrar ederler. Bunlar bu kuruntu sebebiyle kaçmış oldukları durumdan daha kötüsüne düştüklerini unutmuşlardır. Çünkü biri kalkıp onlara şunu söylese, eğer birine tabi olmak, ona saygı göstermek, ona muhalefet etmek de tağan etmek anlamına geliyorsa, Allah Resulü ve Vesselam'a muhalefet etmeyi, sünnete muhalif konularda imama tabi olmayı nasıl caiz görebilirsiniz? Halbuki o imam, masum olmadığı gibi onu Tan etmek küfür de değildir. Eğer imama muhalefet, onun tanedildiğini edildiğini ifade ediyorsa Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a muhalefet onu tanedildiğini edildiğini daha açık ifade etmektedir. Hatta bu Allah korusun küfrün ta kendisidir. Evet, biri bunu kalkıp söylese verecek cevapları olmayacaktır. Verdikleri tek cevap çoğu zaman onlardan duyduğumuz şu sözdür. Bizim sünneti bırakmamız imama duyduğumuz güvene ve sünneti bizden daha iyi bildiği kanaatine dayanmaktadır. Bu söze de çeşitli yönlerden cevap verecek olursak, sözü uzatırız. Bu yüzden sadece tek bir yönüne cevap vermekle yetinelim. Bu da yeterli olacaktır. Sünneti sizden daha iyi bilen sadece sizin mezhep imamınız değil, ortada sünneti sizlerden daha iyi bilen onlarca hatta yüzlerce imam mevcuttur. Eğer sahih sünnet mezhebinize muhalif olarak gelir ve o imamlardan biri bu sünneti alırsa, Böyle bir durumda o sünneti almak size göre vaciptir ve kat'i bir husustur. Çünkü biraz önce söylediğiniz söz burada geçerli değildir. Ayrıca size muhalif olan kimse itiraz ederek şöyle diyecektir. Biz bu sünneti bunu alan imama güvendiğimizden dolayı aldık. Ona tabi olmak sünnete muhalif olan imama tabi olmaktan daha layıktır. Bu da herkesin anlayacağı açık bir şeydir. Aleyküm selam ve rahmetullah taklidi savunanların ortaya attıkları bir başka şüphe muaddislerin hadislerin sıhhati hakkındaki sözüne müracaat etmek taklit midir? Hadis alimleri, ravilerin rivayete ehil olup olmadıkları hususunda şahitlerin şahitliğine müracaat ederek hadisin sıhhatini tespit ederler. Hadis ilminde uzman bir ilim ehlinin hadislerin sıhhati hakkında verdiği hükme müracaat o alimin şahitliğine müracaattır ve eğer bilmiyorsanız zikir ehline sorun ayetinde meşru kılınan durumlardandır. Zira burada hadisin sıhhatini soran kimse ondan dinde şahsi görüşünü değil, dindeki hük dinde herhangi bir hükümdeki şahsi görüşünü değil, rivayetin Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a veya sözün sahibine nispeti konusunda şahitliğine başvurmaktadır. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın hadisini talep etmektedir yani. Taklit, ihtilafı ve fırkalaşmayı getireceğinden dolayı bu kimseler ihtilafı da savunmak durumunda kalmışlardır. İhtilafın rahmet olduğunu e, söylemişlerdir. Allah Azze ve Celle, Ali İmran Suresinin 103. ayetinde şöyle buyuruyor. Hep birlikte Allah'ın ipine sımsıkı yapışın, parçalanmayın. Allah'ın size olan nimetini hatırlayın. Hani siz birbirinize düşman kişiler idiniz de o gönüllerinizi birleştirmişti ve onun nimeti sayesinde kardeş kimseler olmuştunuz. Yine siz bir ateş çukurunun tam kenarındayken oradan da sizi o kurtarmıştı. İşte Allah size ayetlerini böyle açıklar ki doğru yolu bulasınız. Aynı surenin 105. ayetinde Kendilerine apaçık deliller geldikten sonra parçalanıp ayrılığa düşenler gibi olmayın. İşte bunlar için büyük bir azap vardır buyruluyor. En'am suresi 159. ayetinde, dinlerini parça parça edip gruplara ayrılanlar var ya, sen onlarla hiçbir ilişkin yoktur. Onların işi ancak Allah'a kalmıştır. Sonra Allah onlara yaptıklarını bildirecektir. Şura suresinin 13. ayetinde de, dini ayakta tutun ve onda ayrılığa düşmeyin diye Nuh'a tavsiye ettiğini, sana vahyettiğimizi, İbrahim'e, Musa'ya ve İsa'ya tavsiye ettiğimizi Allah size de din kıldı. Fakat kendilerini çağırdığın bu din, Allah'a ortak koşanlara ağır geldi. Allah dilediğini kendisine peygamber seçer ve kendisine yöneleni de doğru yola iletir. İhtilaf, Allah'ın kitabında ve Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetinde kınanmıştır. Alimlerin ihtilafı rahmettir diyen bazı ilimehrinin sözlerini ortaya koyarak bu sözü savunmaya çalışanlar, Allah Azze ve Celle'ye ve Resulü sallallahu aleyhi ve selleme açıkça muhalefet etmek, etmektedirler. Bu söz en başta Allah Azze ve Celle'nin Hud suresi 118-119. ayetlerindeki şu kavline aykırıdır. Rabbinin merhamet ettiklerinin dışındakiler ihtilaf edip durmaktadırlar. Evet, eğer Rabbin merhamet ettikleri ihtilaf etmiyorsa, sadece batıl ehli ihtilaf ediyorsa, ihtilaf nasıl olur da rahmet olur? Yine Nisa suresi 82. ayetinde, eğer o Allah'tan başkası tarafından gelmiş olsaydı, onda birçok ihtilaf bulurlardı, buyurmuştur. Enfal suresi 46. ayetinde, birbirinizle çekişmeyin, sonra korkuya kapılırsınız da kuvvetiniz gider. Ve Rum suresi 31-32. ayetlerinde, sakın dinlerini parça parça edip fırkalara ayrılan müşriklerden olmayın. Her fırka elinde olanlarla sevinir durur, buyruluyor. Eğer dinde ihtilaf etmek nehy edilen bir şeyse sahabeler ve onlardan sonra gelen imamların ihtilafı için ne diyeceksiniz? Ayrıca bunların ihtilafıyla sonraki alimlerin ihtilafı arasında bir fark mıdır? Fark var mıdır diye sorulacak olursa bunun cevabı evet iki ihtilaf arasında büyük fark vardır şeklinde olmalıdır. Bu da iki halde ortaya çıkar. Birincisi sebebinde, ikincisi sonucunda. Sahabenin ihtilafına gelince bu ihtilaf zaruretten doğan, ayrıca nasları anlamakta ortaya çıkan tabii bir ihtilaftı. Onlar isteyerek ihtilaf etmiyorlardı. Bunlara ek olarak dönemlerinde mevcut olan ve ihtilaflarını gerektiren bazı durumlar mevcuttu. Ancak onlardan sonra bu gerekçeler ortadan kalktı. Bu tür ihtilaftan bütünüyle kurtulmak ise mümkün değildir. Biraz önce geçen veya aynı manada olan ayetlerdeki kınamalar bunları kapsamaz çünkü kınama şartı olan kasıt ve süreklilik tahakkuk etmiş değildir. Mukadlit, mukallitler, taklitçiler arasında meydana gelen ihtilafın ise çoğu zaman gerekçesi bile yoktur. Çünkü bazıları kitap ve sünnetteki delili görüp başka bir mezhebin delili olduğunu anlayınca sadece kendi mezhebine muhalif olduğu için onunla amel etmeyi bırakır. Ona göre sanki asıl olan kendi mezhebidir veya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in getirdiği din sadece onun mezhebiyle sınırlıdır. Diğer mezheplerde nesredilmiştir. Aleykümselam ve rahmetullah ve bereket. Bunların dışında başka insanlar da mezhepleri aralarındaki geniş ihtilafa dayanarak farklı şeriatler olarak değerlendiriyorlar. Nitekim sonrakilerden bazıları bunu açık bir şekilde ifade etmişlerdir. Müslümanların bunlardan dilediğini alma, dilediğini bırakma hakkı vardır. Çünkü hepsi de şeriattır demişlerdir. Bazen her iki grup ihtilaflarına dayanak olarak ümmetimin ihtilafı rahmettir gibi batıl hadisleri delil getirmektedirler. Çoğu zaman bunu delil olarak sunarlar. Bazıları da hadisin söyleniş sebebini şöyle yorumlamaya çalışırlar. İhtilafın rahmet olmasının sebebi ümmete bir genişlik sağlamasındandır. Böyle bir yorum, biraz önce geçen ayetlerin açık ifadelerini, imamların da söylediği sözlerin muhtevasına muhalif olmasının yanında bazı alimler tarafından da reddedilmiştir. İbnül Kasım diyor ki, Leys ve Malik'in, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sahabelerinin ihtilafı hakkında şöyle dediklerini duydum. İnsanların dediği gibi, bunda genişlik vardır denilemez. Hayır, böyle değildir. Bilakis ihtilafın bir kısmı yanlış. Bir kısmında doğrudur. Yani hakkında ihtilaf edilen konu ya haktır ya batıldır. Eşeb diyor ki, malke soruldu. Güvenilir ravilerin, sahabilerden aktardıkları iki ayrı hadis ile amel eden kişinin durumunda genişlik görürmüş. Dedi ki, Allah'a yemin olsun ki, Hakka isabet etmedikçe hayır. Hak ancak bir tanedir. İki farklı görüşün ikisi de aynı zamanda doğru mu olacak? Hayır, doğru sadece bir tanedir. Evet, İmam Malik'e Allah rahmet eylesin bugün bazılarının işte birbirine muhalif olduğu halde falan mesabinde delili hadistir, falan mesabinde delil de hadistir. Bazen bununla, bazen bununla amel ederim. İşte rukuya eğilirken bazen ellerimi kaldırırım, bazen kaldırmam şeklinde yorumlar yapanların hatalı olduğu, hatalı olduğunu ifade ediyor bu söz. İmam Şafii'nin talebelerinden Müzen'i şöyle diyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sahabeleri de ihtilaf etmişler ve birbirlerinin hata ettiğini söylemişlerdir. Birbirlerinin sözlerine bakıp tenkit etmişlerdir. Hepsinin söyledikleri doğru olsaydı bu şekilde yapmazlardı. Ömer radiyallahu anh de Ubey bin Kab ile İbni Mesud'un namazda tek bir elbiseyle namaz kılma hususundaki ihtilaflarına öfkelenmiştir. Ubey şöyle demişti. Tek elbiseyle namaz kılmak güzel bir şeydir. İbn Mesud ise şöyle demişti. Bu elbise az iken böyleydi. Bunun üzerine Ömer radıyallahu an öfkeli bir şekilde şöyle dedi. Allah Resulü'nün sahabelerinden görüşlerine müracaat edilen iki kişi ihtilaf etmişlerdir. Bu konuda Ubey doğru söylemiştir. İbn Mesud ise hatalıdır. Ancak bundan sonra hiç kimsenin bu meselede ihtilaf ettiğini duymayayım yoksa ona şöyle şöyle yaparım. Evet bunu İbni Abdilber Camiul Beyanül İlim isimli Risalesinde rivayet ediyor. İmam Müzeni diyor ki ihtilafı caiz gören iki alim bir mesele hakkında iştihat eder de biri helal diğer de haram derse her ikisinde hakka isabet ettiğini iddia eden kişiye şöyle cevap verilir. Bunu Nas'ta dayanarak mı yoksa kıyasa dayanarak mı söyledi? Eğer Nas'ta dayanarak söylüyorum derse ona denilir ki bunu nasıl Nas'ta dayanarak söyleyebilirsin? Zira kitap ihtilafı reddediyor. Kıyasa dayanarak söyledim diyecek olursa bu kez ona denilir ki kitap ve sünnet ihtilafı reddederken sen nasıl ihtilafın caiz olmasını bunlara kıyas edersin? Alim bir tarafa akıllı insan bile bunu caiz görmez. Buna mukabil biri çıkıp şunu söyleyebilir. İmam Malik'ten hakın bir olduğuna dair aktar aktardığına usta Methalül Fıkhi kitabında naklettiği şu rivayet ters düşmektedir. Ebu Cafer el Mansur, ardından Harun Reşit, İmam Malik'in mezhebi ve eseri muvattaayı Abbasi Devleti'nin kanun namesi yapmak istediler. Ancak İmam Malik buna izin vermedi ve şöyle dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ashabı fer'i konularda ihtilaf ettiler ve farklı bölgelere dağıldılar. Her birinin görüşü de isabetlidir. Ona denilir ki... Bu olayın İmam Malik'ten nakli meşhurdur ve bilinen bir şeydir. Ancak rivayetin sonunda gelen her birinin görüşü de isabetlidir kısmı ulaşılabilen kaynaklarda mevcut değildir. Bir rivayet hariç o da Ebu Nuhaym'ın Hilye'de tahric ettiği rivayettir. Bu rivayetin senedinde de Miktan bin Davud vardır ve Zehebi bu zatı zayıf râviler arasında zikretmiştir. Buna rağmen rivayetin lafı şöyledir. Her biri kendine göre isabetlidir. Buradaki kendine göre lafzı, methalin rivayetinin uydurma olduğunu göstermektedir. Bu rivayet, İmam Malik'ten gelen güvenilir ravilerinin nakletmiş olduğu rivayetlerde, hak birdir, birden fazla olamaz görüşüne de muhaliftir. Nitekim sahabe ve tabinin önde gelenleri ve dört imamın hepsi de bu görüştedir. Yani hakkın sadece bir tane olduğu görüşünde. İbn-i Abdilberrahimullah diyor ki, Şayet bir meselenin zıt iki durumu da doğru olsaydı, selef alimleri içtihatlarına, hüküm ve fetvalarında birbirlerinin hatalı olduklarını söylemezlerdi. Mantık, bir şeyin hem kendisinin hem de zıttının doğru olmasını asla kabul etmez. Şair ne kadar güzel söylemiştir. Bir durumda iki zıttın varlığını ispat, imkansız şeylerin en çirkin şeklidir. Şayet denilecek olursa ki, İmam Malik'ten gelen bu rivayet, madem ki batıldır, o zaman İmam neden Mansur'un insanları Muvatta ile amel etmeye mecbur etme isteğine karşı çıkmış ve onun bu isteğini yerine getirmemiştir? Buna cevap da şöyle. İbn Kesir'in Şerhu İhtisarü Ulumil Hadis isimli eserinde zikrettiği şöyle bir rivayet var. İmam Malik diyor ki, insanlar hadisleri toplamışlardır. Bu yüzden bizim ulaşamadığımız rivayetlere ulaşmış olabilirler. Evet, bu söz İbn Kesir'in de dediği gibi İmam'ın İmam Malik'in kamil bir ilim ve insafa sahibi olduğunun göstergesidir. İhtilafın her türlüsünün şer olduğu, rahmet olmadığı sabit olmuştur böylece. Ancak insan ihtilafın bir kısmından dolayı kınanır ve ayıplanır. Mezhep mutasıplarının ihtilafında olduğu gibi bu tamamen kınanmış bir ihtilaftır. Yani ortada naslar açık haldeyken, açık nas ulaşmışken... E, Sırf mezheplerden birine tabi olduğu için e, o mezhebin görüşünde ısrar etmek kınanmış bir durumdur. Bir kısım ihtilaf da vardır ki insan bundan dolayı kınanmaz. Sahabilerin ve onlara tabi olan imamların ihtilafı da böyledir. Allah bizleri onlarla birlikte aşiretsin ve bizleri onlara tabi olmaya muvaffak kılsın. Böylece sahabenin ihtilafının taklitçilerin ihtilafından farklı olduğu ortaya çıkmıştır. Sahabeler zaruretten dolayı ihtilaf etmişlerdir. Fakat bununla beraber onlar ihtilafı reddetmişler ve yol buldukça bundan kaçmaya çalışmışlardır. Yani kasıt ve süreklilik söz konusu değildir sahabenin ihtilafında. Mukallitler ise büyük bir kısmında ihtilaftan kaçma imkanları olmasına rağmen ittifak etmiyorlar ve bu uğurda çabalamıyorlar bile. Bilakis ihtilafı onaylıyorlar. Halbuki iki ihtilaf arasında yani sahabinin ihtilafı ile sonrakilerin ihtilafı arasında çok büyük farklar vardır. Hem sebep açısından hem de sonuç açısından. Evet sebep açısından ihtilafın farkını e, açıkladık. Sonuç açısından farklılığına gelince bu daha da açıktır. Aleykümselam ve rahmetullah. Çünkü sahabe fer'i konularda bilinen ihtilaflarına rağmen birlikteliğe tek vücut görülmeye azami gayret sarf ediyorlardı. Birlikteliklerini parçalayacak, saflarını gevşetecek her şeyden mümkün olduğunca uzak kalıyorlardı. Sahabeler arasında besmelenin cehren okunmasını meşru görenler de vardı, görmeyenler de. Bazıları eller rukuya giderken ve kalkarken kaldırmayı müstahap görüyordu, bazıları bu kanatta değildi. Kimisi kadına dokunmakla abdestin bozulacağını söylüyor, kimisi bozulmaz diyordu. Ama bütün bunlara rağmen hepsi bir imamın arkasında birlikte namaz kılıyorlar. Mezhebi bir ihtilaftan dolayı hiçbiri o imanın arkasında namaz kılmaktan geri durmuyordu. Mukallitlerin ise ihtilafları bunun tam aksinedir. Bu ihtilafın sonucunda Müslümanlar kelime-i şehadetten sonra en büyük rükunda ihtilaf ettiler. Bu de namazdır. Çünkü insanlar bir imamın arkasında namaz kılmaya yanaşmıyorlardı. Deliller de şuydu. O imamın namazı bağlı oldukları kendi mezheplerine göre batıldır veya en azından mekruhtur. Bizler ve bizim dışımızdaki birçok kişi bunu duymuş ve görmüştür, şahit olmuştur. Bazı meşhur mezheplerin kitapları bunun batıl veya mekruh olduğunu açıkça belirtmiştir. Bunun neticesinde bir camide dört mihrabın yapıldığı görülmüştür. Peş peşe dört imam orada namaz kıldırmıştır. Bir grup namaz kılarken bazı insanların kendi imamlarını beklediklerini görmüş insanlar. Bunlara şahit olmuştur. Hatta bazı mukallitler arasındaki ihtilaf bundan daha da kötü bir hal almış. Hanefi bir kişinin şafilerden evlenemeyeceğine dair fetvalar verilmiştir. Sohbetin başında da işaret ettiğimiz gibi. Ee, mesela bu meseleyi çözmek için Hanefilerden meşhur Müftüs Sakaleyn diye bilinen Ebu Suud Efendi, Hanefi kişilerin şafilerden evlenebileceğine dair fetva verdi ve bu, bu konudaki sözünü de şöyle izah etti. Onları ehli kitap olarak değerlendirebiliriz. Evet, Bahrul Rayk isimli eserin dördüncü cildinde naklediliyor bu. Bu sözün zıt anlamı şudur. Bunun aksi, yani şafirlerden birinin Hanefi bir kızla evlenmesi caiz değildir. Nitekim ehli kitaptan birisi Müslüman bir kadınla evlenemez. Evet, bunlar mezheplerin tarihiyle ilgili olarak... Araştırıldığında görülecek pek çok örnekten sadece iki tanesidir ve bu örnekler akıllı insana müteahhirunun yani sonradan gelenlerin ihtilafının ve bunları ısrarla sürdürmelerinin kötü sonuçlarını açıkça göstermektedir. Selefin ihtilafı böyle değildi. Çünkü onun ümmete yönelik hiçbir kötü sonucu olmamıştır. Bu yüzden onlar ihtilafı nehyeden ayetlerin kapsamının dışındadırlar. Müteahhirun sonradan gelenler ise bu durumda değildir. Allah hepimizi sırat-ı mustakimine hidayet eylesin. Sonrakilerin ihtilaflarında konunun başında madde başlıkları halinde saydığımız zararlar ortaya çıkmıştır. Şimdi bütün bunları naklettikten sonra bu zararları tekrar sayalım ve haklı mıyız değil miyiz düşünelim. Birincisi sahih naslar tahrif edilmiştir. İkincisi sahih hadislerle ameli iptal eden zayıf hadisler yayılmıştır. Üçüncüsü hileyi hile-i şer'iyye adıyla hile kapısı açılmıştır. Dördüncüsü toplum hayatında fırkalaşmalar meydana gelmiştir. Beşincisi sünnetle amel edenlere karşı düşmanlık başlamıştır. Altıncısı, İslam'a yeni girmek isteyenlere mezhep taklidi bir engel teşkil etmiştir ve yedincisi Allah hakkında ilimsizce Konuşma yayılmıştır. Aleyküm selam ve rahmetullah ve bereket. Evet. Bunların her birerine örnek verebiliriz. Ancak bu e, tam bir cilt tutan bir eser tutar. E, bu konularla ilgili deliller, tarihteki örnekler, eserlerdeki örnekler. Bu sebeple biz sadece başlıklarını saymakla yetindik. Subhanekallahümme ve bihamdik ve eşhedü en la ilahe illa ente ve estağfurüke ve tu bilek.